Hocam şimdi içinde bulunduğumuz ay itibariyle çok konuşulan bir şey Yani Ağustos ayı itibariyle çok fazla konuşulan şey var. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz çok acı bir günün yıl dönümü 17 Ağustos'un. Türkiye'nin adeta tarihine geçmiş çok acı bir gün 17 Ağustos depremi. E çünkü şehirleşmenin sapıklığını, şehirleşmenin yanlışlığını, şehirlerin muzurluğunu, şehirleşmenin gösterdi. Coğrafya olarak, teknik olarak mesela İstanbul bir köprü gibi yarım adadır biliyorsun. iki kıta arasında, iki deniz arasında tuhaf bir köprüdür aslında. Şimdi buranın doğal olarak nüfusunun bir milyonu, haydi bir buçuk milyonu geçmesi beklenemez. Yani İstanbul bizim gençliğimizde ben 72 yaşındayım, 47 doğumluyum. Yani bizim çocukluğumuzda evet hakikaten havası, suyu güzel yerleri vardı. Denizi güzeldi. Ee, ama su sıkıntısı çekerdi. Hadi onu hallettik. Ee, yet Çekmiş, bütün hayatı çekmiş. Yani bin sene boyu çekmiş. Ama bu sefer ormanları bitirdik. İklimi değiştirdik. Yani ciddi bir şekilde yanlış ve büyük şehirleşmenin, klimatik iklimi değiştirdiği bugün araştırma konusudur ve ispatlanmıştır. Bunlar yapıldığı araştırmanın yapıldığı yerler de biz İstanbul'a göre çok çok iyi yerlerdir. Parisler falan. Yani İstanbul'u görseler zaten anlaşılır iş. Şimdi burada hiçbir şekilde uyumu olmayan on misli bir büyüme meydana geldi. Çok kısa zamanda ve bu büyümeyi bu kıta kaldıramaz. Evet. yani mesela Anadolu kıtasında hiçbir yeşillik kalmadı bitki örtüşü mavurası zeytinlikti mesela kendine göre bir şeydi deniz kirlendi şimdi Trakya'da aynı şey başlıyor toprak zehirleniyor hava zehirleniyor yaşamak imkanı yok yani insanlar gidiyor belirli mevsimlerde bir takım hastalıklar belirli ölümler artmaya başladı bunun açık şimdi bu 17 Ağustos bunun bir habercisi aslında. yani bu toprak kaldırmıyor bunu Doğa tepki evet kaldırmıyor yani denizi doldurarak yaşayamazsın burada bu depremi belki bunlar teşvik ediyor klima batırıyor nasıl oldu bilmiyorum orada da galiba basın tam görevini yapmadı korkunç şeyler oldu yani yaşarken görüldü o sırada Adapazarı'nda Düzce'de, da yaşayan insanlar bunları gördüler gözleriyle. Büyük İstanbul'un içinde o kadar tahribat yapmadı bu çünkü fay hattı oradan geçmemiş. İzah edilen bu ama burada da yani ve buna rağmen aynı hatalar tekrarlanarak Devam. gidiyor. E, o zaman kaşınma denir buna. Yerleşmelerin haline baksanıza ne kadar feci şeyler, evet.